Hocam çok kızgın bir anımda bir yakınımın, yakınımın senin verdiğin şeyi yersen bana dert olsun e, yap dediği şeyi yaptığı şeyi, e, senin verdiğin bir şeyi yersen bana dert olsun dedim. Kızgınlığım geçti arada küslük de yok. E, verdiğini yememde bir sakınca olur mu? Ve bu söylediğim söz yemin yerine geçer mi diye sormuş. Evet şimdi yemin bizim bildiğimiz şekliyle yemin, vallahi, tallahi billahi lafızlarıyla olur. Evet. Yahut Allah'a yemin olsun ki ifadeleri bizim kitaplarımızda yer alan yemin şekli budur. Ancak örfte, yani Ankara'da, İstanbul'da, Hakkari'de neyse insanlar bazı sözleri yemin niyetiyle kullanıyor. Örfte yemin olarak kullanılıyorsa o takdirde buna emi, yemin muamelesi yapılıp yapılmayacağı konusu tartışılmış. Bu e, beyefendi, hanımefendi, bilmiyorum kimse, eğer e, bu sözle yemini kastetmiş, vallahi senin e, yemeğini yemeyeceğim anlamında bunu kullanmışsa, o zaman yemin e, kefareti buna takdir etmek ve ona göre o kefareti ödemekte fayda var. Yok bir kızgınlık gereği yersem e, efendim, şöyle olayım dedi. Bununla bir kızgınlık ifade ediyor ama niyetinde yemin yoksa, bu yemin olmaz. Demek ki o bölgede bu söz niçin söyleniyor? Yemin maksadıyla mı yoksa bir kızgınlık gereği mi ifade evet. ediliyor? Buna benzer mesela Kabe şöyle olsun, Kur'an çarpsın, evladım şöyle olsun gibi ifadeler değil mi Anadolu'da kullanılır. Bu sözler gibi değerlendirmek lazım. Eğer örfte bunlar demek ki yemin ifade ediyorsa örfte o zaman e, ne yapacak bu şahıs? O yemeği yiyecek. Eğer yemin kastı varsa yapacağı şey 10 e, tane fakiri 20'şer lira 200 liracık cepte mi gidecek? Evet. Çünkü diline sahip olması lazım. Onun cezası. Buna maddi olarak gücü yetmiyorsa 3 gün peş peşe oruç tutacaktır. Evet, teşekkür ediyoruz hocam.